Piyasa içerisinde birçok beğeniye uygun kapı önü sundurma modelleri bulunmaktadır. Bu modeller kendi içerisinde birçok farklı isimle adlandırılıp o isim ile birlikte müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Her birinin kendi içinde fark yaratan ve avantaj sağlayan özellikleri mevcuttur. Pratik sundurma modelleri ismiyle müsemma olarak kullanıcılara ve konut sahiplerine pratik kullanımlar sunmaktadır. Sağladığı faydalar dışında dekoratif olarak da birçok seçeneği bünyesinde barındıran bu modeller apart satman önlerinde ve çeşitli konutların giriş katlarında gözle görülür bir estetik algı oluşturmaktadır. Bu tasarımların başında Selçuklu ve Osmanlı serileri bulunmakta, kendi içinde nadide birer örnek olan bu modeller ile birlikte kapı önlerindeki mimari zevkler eski usul tasarım modelleri ile birlikte yenilenmekte, klasik ile modern olanı bir potada eritmektedir. Metrekare başına fiyatlandırma listesine sahip olan bu sundurma modelleri her cebe ve her bütçeye uygun olmalarıyla da kullanıcı dostu olmaya devam etmektedir. Elektrostatik bollar ile birlikte muhkem hale getirilmiş metal destekleyicileri haiz olan modern seriler de piyasa içerisinde rağbet edilen bir başka modeldir. Polikarbonat paneller ile birlikte desteklenen bu modeller estetik olduğu kadar dayanıklı olmalarıyla da bir kere yaptırıldıkları takdirde uzun yıllar boyunca güvenli bir noktada kullanılmaktadır. Pratik sundurma modellerinde bir diğer tasarımı ise lale serisi olarak kataloglarda mevcuttur. Lale çiçeğinin kendine özellikliği, özgü tasarımları ile birlikte klasik sundurma algısının yerine modern bakış açıları getirilmektedir.